İyi haftalar Açık Radyo'nu sevgili dinleyenleri, Bilgi Çağlı'nın Hukuku programına hoş geldiniz. Merhaba ben Murat Lostar. Ben Avniye Tansu. Yine birlikteyiz. Geçen hafta e, bu programda böyle birlikte neler yapacağımızı anlatmıştık. E, senin teknolojinin karanlık yüzü programından bahsetmiştik. Bir de bu programın e, geçen yayın döneminde kimleri konuk ettiğini ve nelerin konuşulduğunu... Gözden geçirmiştik Bugün ne yapıyoruz Bugün de biraz daha e, Dünyada ve Türkiye'de Neler oluyor konuşalım Neler oldu oluyor ve olmak üzere Her ne kadar geçen hafta Hafif böyle bir hani genel e, Bu yayın dönemi için bir özet Geçtiysek de bugün biraz daha Detaylarına gire gire konuşuyor olalım e, Yine ...konuksuz bir programın... ...keyfini çıkaralım. Yanlış evet. anlamasın... ...konuk ve potansiyel konuk adaylarımız... ...onların varlığı çok önemli ama... ...onlar yokken de biraz daha konuları genişletme... ...şansımız oluyor. E, bu arada bir... ...şey söyleyeyim, hoş bir şey söyleyeyim. Geçen hafta... ...birlikte yaptığımız, ortak yayınımız... E, ...zannediyorum... ...sadık dinleyenler tarafından... ...beğenildi. Aa, ne hoş. Sıcak ve... ...samimi bulundu. E, en sadık dinleyicim... Ayşe Sazak, sevgili Ayşe Sazak eminim bunu da dinliyordur sabah ilk işi açık radyoyu açmaktır onun ee, ilk tepkiyi de ondan aldım çok hoşuma gitti bunu, bunu da paylaşmış teşekkürler, olalım teşekkürler, İyi eğlenceler dileyelim şimdi e, önce dünyada neler oldu bittiği gözden geçirelim istersen Murat memnuniyetle bilgi çağının hukuku bağlamında 2012'de e, dijital aktivizmin ...baskın çıktığını görüyoruz. Dijital aktivizm ağır bastı. En ayırt edici özelliği herhalde ileride 2012'nin bu olacak. Ama aynı anda bunları bastırmak, bunları kontrol altına almak için bir takım esaslı hatırı sayılır düzenleme girişimleri oldu. Mesela Rusya'da olduğu gibi... Amerika'da olduğu gibi Çin ve Birleşik Krallık'tan İngiltere'de olduğu gibi yine bu düzenleme girişimlerine karşı özellikle Amerika'da sivil toplum örgütlerinin büyük başarısını görüyoruz. Mesela şu böyle Türkçe kısa adıyla söylendiği zaman e, hepimizi güldüren kanunlar vardı. AKTA, Sopa, Sopa, evet, pipa, hı hı. Sispa gibi. Ee, bunlar yasalaşamadılar. Daha doğrusu SISPA e, yani Cyber Intelligence e, Sharing and Protection yasası e, şeyden geçti. Temsilciler Meclisi'nden uh -huh. Obama veto ettiği halde geçti. Şimdi senato da şu anda ama diğerleri yasalaşamadı. Buna karşılık e, bu yeni taze bir gelişme... E, ...EKLA diye bir kanun gündemde. EKLA. EKLA. EKLA elektronik iletişim ve mahremiyeti düzenleyen bir kanun. Hı. Daha yeni bir şey değil bu. Eskiden de vardı ama... E, ...tazelenmek istiyor teknoloji çok. Tabii bu kanun... Hızlı hareket ediyor. Tabii yapıldığı zamana göre değiştiği için. E, şu anda mesela en çok... E, ...sesi çıkan sivil toplum örgütü... Electronic e, Frontiers Foundation EFF dediğimiz hı hı. kısaca o ciddi bir kampanya yürütüyor e, senatoda güncellensin öyle yasalaşsın diye. E, dünyadaki şeyler bunlar e, son gelişmeleri bir sonraki turda istersen konuşuruz. İki ne önemli minikli. konu var çünkü. Hı hı hacking bağlamında iki önemli konu var. Dünyayı sarstı geçtiğimiz ay. Yine 2012'de Avrupa'ya bakacak olursak Avrupa Birliği kadim düzenlemelerini internetli yaşamdaki yeniden masaya yatırdı. İşte tehlif hakları konusunu dedikleyip duruyorlar. Hala bir çözüm bulunamadı teknolojisi. Dijital ortamdaki bilasta e, tehlif haklarının nasıl korunacağına veya serbest bırakılacağına dair. E, aynı biçimde veri koruma direktifi e, tazeleniyor. O da bir türlü bitemedi. E, bir de yine 2012'nin sonuna doğru damga vuran konulardan biri bulut bilişimdi. Hatta seninle bizim bu programda konuşmuştuk onu. Evet. Bunlara ekleyeceğim bir şey yoksa veya varsa ekle istersen. Sonra ee, Türkiye'ye. Ben de Türkiye için konuşalım diyecektim. O zaman istiyorsan Türkiye'ye geçelim. Ee, detayını vermeyi sana bırakmakla birlikte, hani Hı -hı. Türkiye'deki herhalde e, önemli gelişmeler yine bir e, Türk Ticaret Kanunu çerçevesindeki e, kanun ve onun ikincil mevzuatı düzenlemeleri e, çerçevesinde oldu. Onun dışında böyle e, aradan dereden e, hani çok sektörde e, kimin yaptığı bilinmeyen ya da hani çok o sektörün içinde değilsek bilinmeyen telekom sektöründe, bankacılık sektöründe bir e, takım güncellemeler oldu. Hı hı. E, belki başlı başına bir e, program ayırıp detaylı konuşmamız gereken konulardan bir tanesi e, gümrükle ilgili bir hani... ...önemli düzenleme geçen oldu. Geçen hafta da değinmiştiniz. Biraz sende, değişmiştim evet. evet. Yetkilendirilmiş hükümlü statüsü ismi altında. Ee, ve onunla ilgili... E, ...yeni bir tebliğ daha altta çıktı... ...birkaç hafta önce. Ve hani yeni bir takım hazırlıklar daha yaptıklarını biliyorum. Ve de... E, ...geçen hafta ile bu hafta arasında yaptığım bir görüşmede... ...şeyi de öğrendim. E, devlet 2013 yılı sonuna kadar... E, ...bir seri daha düzenleme yapmayı planlıyormuş... ...konuyla ilgili. Ee, bir anlamda orada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar gibi Hı -hı. duruyor Hı -hı. şimdi e, Türkiye'de benim açık radyo dinleyenleriyle paylaşmak istediğim 2012 önemli olguları geçen programda da söylemiştim bir tanesi şey çıkmayan kanunlar evet, yıllardır evet. uzayan en başta kişisel verileri koruma kanunu geliyor ki buna Zannediyorum bu yayın dönemi boyunca sık sık yer vereceğiz. Çok önemli bir konu bu. Hem senin disiplinin açısından hem benim diyelim. Demin Türk Ticaret Kanunu'ndan Hı -hı. söz ettin. o Ona bağlı bir yan düzenleme diyelim. izinli dijital pazarlama konusundaki kanun da çıkamadı hala. Evet. O çıktığı zaman yani... Benim işte dostlarım olsun, iş yaptığım insanlar olsun en çok yakındıkları şeylerin başında bu geliyor. Cep telefonlarına ve bilgisayarlarına e, izinsiz yollanan dijital e, reklam amaçlı mesajlar. Burada araya girip bir şey söyleyebilir lütfen, miyim? Lütfen, lütfen. Ee, böyle şeyleri söylemek ürkütücüdür herkes adına benim adıma da. Sonra ters tepebilir diye ama ben e, çok şanslı bir azınlıktan e, benim telefonuma bir ay içerisinde e, iki ya da üç tane izinsiz SMS geliyor. Sırrını paylaşacaksın herhalde. Paylaş, sırrımı paylaşacağım ama <gülüyor> karşılığında bana simem yollanılmaması ricasıyla paylaşacağım. <gülüyor> Peki bunu, bunu not ediyorum buraya tamam. Murat ee, Bizde de dijital aktivizm ve haktiyizm olayları arttı. Mesela Red Hack grubu e, çıktı. E, Birçok kamu kurumunun sitesini hakladı, hackledi. Bir türlü karar Hangisine veremiyorum, kullanalım? bilmiyorum. Yani haklamak da uyuyu aslında. Hakkından ha gelmek gibi. Evet ama bir Ama hacking İngilizce bir kelime. İngilizce tabii. bir kelime. Bir de hani da bunu yapana hak da veriyoruz istemeden. Çünkü bazı durumlarda hak vermek isteyebiliriz. Bazı durumlarda hak vermek istemeyebiliriz. Dolayısıyla onu aslında hak anlamından ben uzaklaştırmaya da çalışıyorum. Bir de yine eski dilde kullanılan hal fiili var mesela. Hal etmek. Hı, evet. Halletmek çözümlemek gibi değil de. Hani bir hal oldum hı hı. denir ya. Onun gibi oradaki hal. Evet. Hallet, hal etti. Neyse zor iş. Buna sonra gene... Şey Açaba ha e hacklemek yerine saldırdıyı mı kullansak? Ama her saldırı e bir sonuca götürmüyor ki yani saldırırsın püskürtülürsün e saldırıyla amaçladığın şeye ulaşamayabilirsin. Ulaşmaz. Evet aslında orada hak etmeyi biz ulaşmak gibi kullanıyoruz. E bu konuda Ankara'da çok e saygı değer sevdiğim bir profesör var Aydın Bey Aydın Köksal. Hı hı. Tabii. E kendini bu bilişim terimlerinin doğru Türkçelerini bulmaya adamış birisi. Harika. Ona bakabiliriz onun kaynaklarına. Bakalım. Gene dönersek tepe noktalarına bu konuda neler oldu? Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 5651 sayılı kanunu insan haklarına aykırı bulduğunu şey yapan bir karar verdi. Kayda geçiren Ahmet Yıldırım davasındaydı galiba. Hı hı. Evet. Ondan sonra başka neler oldu? Notlara bakıyorum çabuk çabuk. Erişim engellemeler arttı. Bu 56-51 sayılı kanun veya diğer e, sınırlı düzenleme yüzünden. E, aslında bunun bir şey düzenlemesi devreye girdi. Belki ondan da bahsetmeliyiz. Hangisi? E, bu işte aile paketi. Ee, ha, çocuk paketi gibi bir takım hani hı hı. E, merkezi yönetimli filtreler hayatımıza girdi. Kullanım oranları düşük kaldı ama hani sonuçta e, bir şekilde hayatımıza giren bir şey oldu bu. Evet. Engellenen site sayısı, erişimi engellenen site sayısı 18 binden 28 e çıkmış. 2012'de. Bu, bunu bilmiyordum. Evet. Sonra form diye bir şey çıktı. Ee, bu davranışsal reklam. Hı hı. Online davranışsal reklam e, uygulaması yani profilinin çıkartılması in, kullanıcıların internet kullanıcılarının ve ona göre e, onlara e, daha Bilmiyorum. böyle hedefe hisabet eden içerikler gönderilmesi reklam olarak şimdi bunu zaten yapıyorlar bu tür yazılımlar var Tabii. bunu beceren sen daha iyi bilirsin hatta izninizle bir araya hani çok şey bir örneğin sokayım Um, hani birçoğumuzun elektronik posta adresinin de sahibi Google Gmail ya da işte Hotmail Microsoft ee, her ikisi de bu bedava e-mail'in karşılığında bize e reklam gösteriyor ve Google'da bakıyorsunuz bunu birkaç kişi de buldu gördü bununla ilgili Amerika'da da hatta bir e kongre oluşturması açıldı dediler ki benim e-mail'imin içinde ...atıyorum telefonla ilgili bir şey geliyor... ...yanda telefon reklamı görüyorum... ...elektronik postamın içinde saatle ilgili bir şey geliyor... ...yanda saat reklamı görüyorum... ...ve bu hani tesadüf olamayacak kadar şey... baris ...bariz... ...ey Google, Microsoft vesaire... ...bu tip şirketler... ...sen bizim elektronik postamızı mı okuyorsun? <gülüyor> Onu Google iftarla bir... ...söylüyor zaten Tabii. yani... ...elektronik postanızı okuyorum demese bile... Ben e, size e, ilgi alanlarınıza uygun içerik gönderiyorum diyor ve bütün hareketleri takip ediyor. Tabii. Şimdi daha vahim olan boyutu bizde Türkiye'de. Hı hı. E, TTNET ki işte kullandığımız en e, eski e, ve bugün en yaygın e, internet servis sağlayıcı kurum, şirket neyse. Bu Form denen firma hı hı. onunla anlaşarak daha... E, Esastan daha e, kaynaktan hı hı. E, yerleştiriyor e, takip edilme imkanımızı. Bu büyük gürültü yarattı hı hı. Türkiye'de. Zaten e, başka ülkelerde yapamamışlar bunu. Şu anda bir tek Türkiye ve Çin'de böyle profil çıkarmaya elverişli. ...şeyle, internet servis sağlayıcıyla işbirliği yaparak uygulama var. BTK bunu etkisiz hale getirmeye çalıştıysa da olmadı. Evet. Orada hani ilginç bir şekilde BTK bir taraftan da hani regülatör... ...hani aslında basit bir, basit demeyeyim hani elbette arkası dolu şeydir, uğraştırıyordur ama... ...bir yönetmelikle bunu halledebilecek iken... ...halledememiş olması ayrıca hani... E, Hani ben e, hukuksal olarak detayını bilmiyorum. Neden olmadığını. Üstelik e, o kadar çok yönetmelik çıktı ki Tabii 2012'de. Arada... Bir ara verelim. Hadi verelim. Çok ciddileştik. Tamam. Ee, Japon da dinliyoruz değil mi? Evet. Hadi pazartesi dinleyelim. günü canlandırsın herkese. Tamam. Umarız. Tamam. Harika. Yamato'dan dinledik. Just Do It. Improvisation Live. Bu arada e, müziği... E, Avniye çok eline sağlık. Çok güzel bulmuşsun. E, şeyden... E, Youtube'dan görüntüleri de harika. Meraklı olan şey olan varsa e, onu görsel olarak dinlemesini, izlemesini tavsiye ederim. Çok keyifli bir görüntüsü de var. Şeye... E, bilgi Çağlı'nın Hukuku blogspot.com program bloğuna linkleriz. Aa harika. Çok keyiflik. Tabii. tabii. Tamam. Bu arada... Yeri gelmişken söyleyelim Biz, bizimle iletişim kurmak isteyen sevgili Açık Radyo dinleyenleri Çağının hukuku at gmail.com adresini kullanabilirler. Evet aldık. <gülüyor> <gülüyor> Geçen hafta söylemedik almamıştık başkası bizden önce davranmasın diye ama şimdi bu arada aldık bilgiçağının hukuku. Valla davul türküz diye midir nedir ama bak alemin Japon'da yani <gülüyor> kendinden geçiyor çalarken. Davulda böyle bir insanı harekete geçiren Bir şey var Yani mi? ama Türk izliyorsanız o zaman bütün Afrikalılar Türk Evet yanlış söyledim <gülüyor> Hayır, Bizde de önemli şeyler <gülüyor> önemli de çok, çok, davul, davul kullanılır da, ya evet. Hı. Davul ritim, ritim... Hı -hı. Evet evet Umarız Sevgili Açık Radyo dinleyenleri de beğenmiştir Pazartesi sabahı için e, Canlandırıcı bir parça Olmuştur Şimdi devam edelim istersen. 2012'yi özetledik. Evet. Son gelişmelerden bahsedecektik. Hı hı. Şimdi senin uzmanlık alanını yüzde yüz ilgilendiren iki konu Neyim tespit sana? etmişim ben. Bir tanesi Matthew Keys diye bir muhterem genç adam var. E, Reuters ajansında çalışmıştı eskiden. E, bunu Anonymous'la işbirliği yapıp... E, hacking olayına yol açtığı için dava ettiler hmm. e, O da reddetti e, Sonradan Reuters işten de attı adamcağızı e, Ama e, hacklenen yer e, Reuters değil Los Angeles Times gazete Yani hmm. dolaylı olarak onların erişim bilgilerini Anonymous'a verdi e, iddiası var e, duruşması devam ediyor Eğer e, hüküm kesinleşirse 25 yıl hapis e, 750 bin dolar da ceza ödeyecek Vay Bu birincisi Yani deşmeni istediğim hı. konu Önemli gelişme Daha önemlisi 2 hafta evveldi galiba değil mi e, AP'nin e, Associated evet, evet, Press'in evet. Twitter hesabı hacklendi Orada e, önce bir mesaj geçtiler. Obama bombalı bir saldırıda yaralandı diye bir tweet atıldı. Anında e, borsa 145 puan düştü. Şiştü. Sanıyorum 90 milyar dolar kayıp var. E, bir de böyle bir olay var. E, bunlar devam ediyor. Yani bugün de gelirken birkaç enteresan hacking. Devam sonra Birkaç enteresan hacking olayı vardı. Şimdi bilgi güvenlikçisi olarak biz de yaşadık Türkiye'de 2012'de bol bol bütün dünya yaşıyor. Bu kadar güvenli bu kadar önlem alınmış olduğunu varsaydığımız kaynaklara bu hackerlar nasıl girebiliyor? Cevabını bildiğimden başlayayım. Ee, ...sonra ö, hani daha az bildiğime, daha az bilinene doğru yolculuk edelim. Gizli soru da şu tabii. Yani ne yapmak lazım? Tabii, oraya Hı -hı. doğru gidiyor olacağız. Hı -hı. Şimdi öncelikle bu e, Associated Press Twitter olayından gidelim. Öncelikle zannedildi ki... E, ...Twitter'ın sistemi hack edildi. Ve Twitter'ın sistemi üzerinden... Sahte bir hesaba girip insanlar şey yolladılar. Hayır öyle değildi. Sonra anlaşıldı ki aslında saldırganların yaptığı Associated Press'in Twitter hesabının parolasını bulmakmış. Oymuş gibi verdiler Et, mesajı. Sonuç olarak ben Tabii. Twitter'dan herhangi birinin kullanacağı parolasını biliyorsam onun hesabına girerim. Onun hesabına girdiğim anda da. Aklın ne, ne isterse ne ister, Eğer hesabına girdiğim kişinin üç tane takipçisi varsa... ...bu üç kişiyi etkiler. On milyon evet. takipçisi varsa on milyon kişi bunu duyar. Ve on milyon takipçi de... E, ...özellikle... ...işte bu tip şeyleri bir yerden duyduğunda... ...onu almayı kabul etmeyi... ...benimsemiş olan bir kültürün parçasıysa... ...yani hani bunu George Orwell Mars'la takla zaten yapmıştı daha önce. Evet. <gülüyor> Yani hani onu bir, bir kopyası aslında... yap yani ...ondan sonra yapıla gelen... ...borsada düşer, panikta olur... ...insanlar evlinde çünkü, terk eder. Çünkü adı üstünde haber ajansı haber insanlar... Ajansı. insanlar evet. ...ve güvenilir. E... Hatta yani hani şu bile mümkün... ...bugün şunu bilmemiz lazım... ...Twitter... ...genel olarak internetin bu kadar... E, ...her şeyin ortasında... ...ve tekel olması başka bir programın konusu... ...onu konuşmalıyız bence. Çünkü artık yakında... ...parantezimi kapatacağım şimdi... ...internet... E, ...sustuğunda... ...ülkeler susacak. İşte atıyorum... ...telefon çalışması hale gelecek. E, trafikçileri kırmızıdan yeşile dönmeyecek... ...yakında. O bambaşka bir günün bir konusu. Ama... Balakıyor yani ağzından. <gülüyor> <gülüyor> Bugün sabah sabah öyle oldu <gülüyor> hakikaten. Hmm. Hafta sonunda keyifliydi o sayı. Yani. Neyse. E, şeye gelince... E, ...ne denir ona... E, ...bu tarafa gelince... E, ...haber ajansları... ...ve haberciler... ...Twitter'ı haber alıp vermek için bir iletişim ortamı olarak kullanıyorlar. Yani artık Associated Press'in bir uzak ülkedeki temsilcisi ve muhabiri de... ...elektronik posta ya da başka bir yöntem yerine Twitter üzerinden zaten kendi ekibiyle haberleşiyor. Ya da onu alıp onu habere geçiyor. Dolayısıyla aslında çok çabuk farkına varılıp uyanılmasaydı bu konuya... Çok daha farklı bir şeyle karşılaşacaktık. Ertesi gün biz bu haberi ve detaylarını gazetelerde, televizyonlarda, radyolarda başkalarının ağzından da dinlemeye başlayacaktık. Çabuk fark ettiler. Çabuk fark ettiler, yani. hemen müdahale ettiler, yalanladılar. Ee, belki de bunun cevabını ben de bilmiyorum. Amerika'da belki bir takım radyolar bunu görüp hemen anons etmiş olabilir. Hani Çok mümkün bu. Ee, ama buradaki mesele son derece basitti. Buradaki yapıda yapılan... yapılan Associated Press'in parolasının... ...ele geçirilmesiydi. Ee, buradaki sıkıntı ya da... ...dert neydi? Ee, Twitter e, kimlik doğrulama için... ...sadece bir kullanıcı adı ve bir parola kullanıyor. Ee, i̇kincisi... Associated Press'in... Işte ...bu işten sorumlu kişileri iyi ve düzgün... ...bir parola girmemiş olabilir. Ya da bunu parola unutulduğunda geri kurtarmak için yapılması gerekenleri yeterince düzgün tanımamamış olabilirler gibi bir takım sıkıntılar vardı. Zaten hemen arkasında yaklaşık e, bir, bir buçuk iki, iki gün kadar sonra Twitter bir, e, hemen bir haber yayınladı ve dedi ki ben artık dedi güçlü kimlik doğrulamaya geçiyorum. Ne demek güçlü kimlik doğrulama? E, sadece bir kullanıcılı ve parolayla olmayan aslında e, biz Türk vatandaşları bunu çok iyi biliyoruz çünkü son üç yıldır ...internet bankacılığında güçlü kimlik doğrulama kullanıyoruz. Temelde şu demek... ...ben sadece beynimde, aklımda ya da önümdeki kağıtta yazan bilgilerle o sistemi kullanmaya başlayamıyorum. Mutlaka elimde, yanımda taşıdığım bir cihaza da e, ihtiyacım var. Yani SMS'te kimlik doğrulamadan sonra ancak buna girebiliyorum gibi bir yönteme geçeceğini açıkladı Twitter ve bu, bu konuda çalışıyorlar. Anlıyorum, evet. Biz galiba programımızın sonuna geldik. Eyvah. Volkan hararetle başını sallıyor. <gülüyor> Peki. Önümüzdeki hafta inşallah e, konuklu bir evet. program yapacağız. Daha renkli, daha hareketli olacak. E, dediğimiz gibi sevgili dinleyenler bu programda konuşulmasını, tartışılmasını e, istediğiniz konuları lütfen bilgi hukuku bitişik et gmail.com adresine lütfen yollayın. Ee, süre bittiğine göre lafı uzatmaya gerek yok. Biz şimdiden iyi haftalar dileyip kaçalım. İyi haftalar, güvenli günler, hoşçakalın.